Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden değerli, genç, dinamik, dolu, birikimli, zaten birazdan fark edeceksiniz. Arkadaşlarımla birlikte, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini, sünnetini, siretini, hayatını bizim için ne ifade ettiğini elimizden geldiği kadarıyla sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuya ele alacağız. O da nedir? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın istismarına yönelik bir konu yani mevzu hadisler. Biz her programın başında bir şey yapıyoruz. Artık siz de öğrendiniz zaten bunu. Safa kardeşim bizim derste konumuz olarak ele alacağımız meseleyi birkaç kelime ile tahtaya ne yapıyor? Özetliyor. Yazamazsın hepsini. Evet. Başlığımız şu Allah Resulü'nün iftiradan korumak İslam'ı korumaktır. Tamam mı? Allah Resulü'nün iftiradan korumak, İslam'ı korumaktır. Bunu niye biz yazdık? Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, şunun için yazdık. Malumunuz olduğu üzere bizim Kur'an'ımız yanında, hadisimiz, Aziz i Peygamber'in bize bırakmış olduğu miras, bizim dinimizin iki temel yapı taşıdır. İslam binası, Kur'an ve hadisler üzerine inşa edilmektedir. Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında olduğu için, aziz kardeşlerim, iki kapak arası olduğu için, bir insanın yani kötü niyetli bir insanın zındık diyelim biz buna, kötü niyetli bir insanın bir ayet uydurarak Kur'an-ı Kerim'in arasına katması mümkün değil. Bunu yani anında beş saniyede insanlar ortaya çıkarabilir. Ama hadis-i şeriflerin kaynakları çok fazla olduğu için, elimizdeki hadis külliyatı çok yoğun olduğu için insanlara bir hadis aktardığın zaman vatandaşımız veya dünyadaki diğer Müslümanlar şöyle düşünüyorlar. Ya bu mutlaka bir hadis kitabında geçiyordur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yapılamayan, gösterilemeyen o cüreti hadisler karşısında insanlar çok rahat bir şekilde gösteriyorlar. Ve kötü niyetli olan insanlar naz Peygamber aleyhisselam adına özellikle de zamanımızda hadis uydurması, bir şeyler isnat etmesi çok kolaylaşmıştır. İşimiz de çok zorlaşmıştır. Biz bugün bu programda ne yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Siz değerli kardeşlerimizi aydınlatmak için bu programı yapmak İstiyoruz aziz kardeşlerim. Problem o kadar büyük ki, özellikle kitap okumanın artık oldukça azaldığı bir dönemde insanlar internet siteleri açmak suretiyle insanları kendilerine göre iyi niyetle veya da zihin dünyaları ifsad etmek için siteler kuruyorlar. Bir kere burada şuna dikkat etmek gerekir aziz kardeşlerim. Din adına açılan sitelerin sahipleri hepsi iyi niyetli değil. Lütfen istirham ediyorum, rica ediyorum, elinizden öpüyorum. Din adına internette arama yapacağınız zaman girdiğiniz sitenin kim, sahibi nedir? Bu adamların veya kadınların niyetleri, amaçları nedir? Bununla ilgili bir arka plan bilgiye sahip olmanız lazım. Bir şeyler yazıyorsunuz internette, tak karşınıza bir site çıkıyor. Bir kısmı da bunların para verdikleri için reklamlı siteler oluyorlar, en önünde oluyorlar, üst seviyeye çıkıyorlar. Ve sen dalıyorsun o siteye. Oradan kendince bilgilendiğini düşünüyorsun. İyi niyetlisin. Bir şey demiyorum ama burada yapacak olduğun şey nedir? Kur'an-ı Kerim'e karşı az önce ifade etmeye çalıştığım gösterdiğiniz o hassasiyeti, titizliğini Hocam, Allah'ın Resulüne de göstereceksin, beni kızdırmayacaksın Abdülbaki'ye. Tamam. Hakikaten önemli. Biz şunu anlayamıyoruz az kardeşlerim. Şimdi Kur'an deyince hepimizi bir ürte, ürperti alıyor tamam mı? Evet. Üperti. Hadislere gelince o ürperti yok. Ya niye şunu unutuyorsun? Sana o kitap olarak iman etmiş olduğun Allah'ın kitabını burada var mı? Yok. Var hocam. Var mı? Bu Allah'ın kitabını ona uz uzanamam şimdi. Bu Allah'ın kitabını sana getiren, sana bunu açıklayan kim? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. Yani kitapla seni tanıştıran odur. Seni kitapla tanıştıran insana da aynı ehemmiyeti, saygıyı, hürmeti, tazimi göstermen gerekiyor. Yani bunu söz olarak değil. Onun, e, onun adına nakledilen sözler gerçekten ona ait midir? Değil midir noktasında lütfen sevgili kardeşlerim bakın değerli seyirciler internette din adını arama yaptığınız zaman Bir şey aradığınız zaman sitenin kimin sitesi olduğunu mutlaka göz önünde bulundurmanızı özellikle istirham ediyorum Çünkü bu sitelerde iki tane temel sorun var Bakın genç kardeşlerim siz interneti çok kullanan insanlar olarak bu dediğime biraz daha lütfen dikkat kesin Çoğun amacı sana. reklamdan para kazanmak hocam Yani sitelerin genelinin amacı ya tabi insanlar niyetlerini bilemeyiz ama yani en azından isim vermediğin için bu genel konuşma doğru yerinde. Biz kardeşim, eskilerin bize Erol Yıldız diye bir hocamız vardı. Çok mübarek bir insandı Bursa İlahiyat'ta. Bana bir söz öğretti. 1983 yılında. Dedi ki, insanlarla ilgili yaklaşımımız şu olsun. Hüsnizan, zan, ademi itimat. Bir daha. Hüsnizan, zan, safa, Ademi itimat. Ademi itimat ne demek? Ya öyip çok güzel bir insandır. Mübarek bir insandır. Ama mübarek deyip de onun her dediğini alacak halimiz yok. Bir soru işareti, ünlem her zaman zihin dünyamıza bırakmamız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi bu sitelerle ilgili özellikle aziz kardeşlerim, bizim ülkemiz insanlar için, bizim ülke insanımız dine hassasiyeti, dine bağlı çok fazla. Hamdolsun. Yani yeryüzündeki bütün İslam coğrafyalarını biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. Bizim insanımız bütün o zorluklar, o kötülük üzerimize boca edilmiş olmasına rağmen dinimize karşı çok samimi, işten bir bağlılığı var. Bu insanlarımızı, kardeşlerimizi, sizleri iki tip hadis bu sitelerde yer aldığı için bu uyarmak istiyorum. Bir, kaynak zikredilmeden hadislerin aktarılması. Aziz hadis kardeşlerim. Bir de şu kötü şey var, rufayı. Sitelerde birbirlerinden kopyalıyorlar. Çok yani bir rivayet bir sitede bakıyorsun aynı lafız, aynı metin belki 15 20 50 neyse bütün başka sitelere yayılmış oluyor. O zaman senin az önce dediğin ya bunlar niyetleri nedir? En azından bir kısmıyla ilgili hakikaten insanın zihin dünyasında bir çaba yok ortada. Bir emek yok. Acaba niye bunu yapıyorlar? Bir, evet. bir kısmının amacı haber sitesi aslında yani haber vermek ama Reklamdan para kazanmak amacıyla dini yani kendilerince evet. bu, bu tarz şeyleri de giriştikleri için sıkıntı oluyor. Aziz kardeşlerim bazen bu siteler işimiz ya hadis ilmiyle meşru olan bir insan olur. Bazen bu sitelere giriyorum. Şimdi bakıyorum kaynağa zikredilmiyor. Diyorum ki acaba bu hangi uydurma hadisleri toplayan kitapta geçiyordur. Çünkü bizim geçmiş bilginler değerli seyirciler mevzu yani peygamber aleyhisselam adına uydurmuş olan bu rivayetleri bir araya getiren kitaplar yazmışlardır. Onlara bakıyorum, hepsi elimizin altında, bakıyorum, ya adam yeni uydurmuş bunu ya. Yeni uydurmuş, bizim hadis kitaplarını, bu mevzu hadis kitaplarında bile geçmiyor. Ya sen ona şimdi altında kaynağı yoksa, o zaman onu böyle Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisi diye alacak olursan, hakikaten büyük bir vebal altına girmiş olursun. Bir de şu yapılıyor sevgili seyirciler, Bizim sünni gelenen dışındaki kitaplardan bir kısım rivayetler tercüm edilerek Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisi diye sizin önünüze konulabiliyor. Diyeceksiniz ki bunun ne mahsuru var? Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, sünni gelenek hadisleri alıp değerlendirirken bunlarla amel edilir mi edilmez mi noktasında inceleme yaparken bir sürü, birazdan bir kısmına değineceğim, bir sürü kriter uyguluyor. O süzgeçten geçmemiş ve bizim sünni gelenen itibar etmemiş olduğu bu rivayetleri sen Hz. Peygamber'in hadisidir diye, bizim gelenek onu kabul etmiyor, bizim sünni gelenek. Sen onu, tercüme edilmiş olan o metni kaynağı da altına geçmiyor, alıyorsun Hz. Peygamber'in hadisi diye ne kadar güzel buyurdu Peygamberimiz diyorsun veyahut da insanlara bunu hemen sevap kazanmak için gönderiyorsun cep telefonu üzerinden. Dolayısıyla burada hakikaten bir ciddiyetsizlik durum kesinlikle söz konusudur. Bakın özellikle Hz. Ali ile ilgili uyarıyorum, sevgili seyirciler. İnternette Hz. Ali ile ilgili nakledilen rivayetler, yemin ediyorum Hz. Peygamberden nakledilen rivayetlerden daha fazla ya. O kadar çok fazla. Sanki dersin ki Hz. Ali Efendimiz, başımızın tacı, hikmet okulu açmış, orada 4 yıl, 5 yıl hikmet dersleri vermiş, sürekli hikmetle ilgili konuşmuş. Ya bu kadar rivayet bakıyorsun, bizim kaynaklarımızı biz tarıyoruz. Bunlarda %70-80'ini belki de göremiyoruz. O zaman geriye az önce söylemiş olduğum mesele kalıyor. O da nedir? Bunların başka kaynaklardan, bizim gelenek dışındaki kaynaklardan tercüme edilerek bizim insanımıza sunulması. Peki bu insanlar, aziz kardeşlerim, başka gelenekten olan insanlar, yani bizim Sünni gelenek içinde bulunmayan insanlar, sizce bunları niye tercüme edip Türkçe sitelere dolduruyorlar? Hz. Ali'yi çok sevin diye mi bunu yapıyorlar? Hayırdır, Hepimiz seviyoruz zaten. Yapıyorlar. Kendi ideolojileri için. Değil mi? Yani burada... yeni kendileri için kullanıyorlar? Kendi Dediğin gibi, kendi inanışlarına, yaklaşımlarına hizmet ettirmek için Hz. Ali'yi sana sunuyorlar. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Biz elbette ki Hz. Ali bana sorsanız içiniz en çok ben severim. Yani onu size kaptırmam. Ama size sorsam siz de aynı şeyi bana dersiniz. Ama bu farklı bir şey. Bizim için burada önemli olan şey nedir? Hazreti Ali Efendimiz bunu dedi mi demedi mi? Dolayısıyla biz aziz kardeşim iyi niyetimizin kurbanı olmamamız gerekiyor. Lütfen bu usta dikkatli olalım. Bakın birinci dediğim kaynağı zikredilmeyen ikinci olarak da kaynağı zikredilenler var. Hocam ben girdim bir siteye. İşte altında Buhari diyor. İşte Müslüm diyor. Başka bir şey diyor. Veya başka bir kitap adı yazıyor. Ben diyor kaynağı geçtiği için diyorum ki ah bu hadisin kaynağı var dolayısıyla bu güvenilirdir. Bu yanlış bir şey, bu yanlış bir şey. Altında zikretmiş olduğu kaynaklar ilgili üç tane mesele var. Bir, bizim bu itibar ettiğimiz Sünni kaynaklardan bir tanesi midir? İki, zayıf hadisleri derleyen, mevzu hadisleri derleyen kitaplar var. Sen şimdi onun altında, onun kaynağı görüyorsun, zannediyorsun ki bu sahih hadisle ilgili bir kitap. Halbuki mevzu hadisten bir kitap. Bunun en meşhuru şu, keşfül kafa. Heh. O bilginin onu oraya, o hadisi eleştirmek için almış. Vatandaş bunu tercüme etmiş. Altına da kaynağını yazınca, sen de diyorsun ki, ahan işte kaynağı da var, dolayısıyla ben bununla amel edebilirim. O kadar kolay değil ya. Üçüncü en büyük problem nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Bakın, üçüncü problem bizim ülkemizle ilgili. En büyük problem bu, az önce dile getirmiş olduğum mesele çerçevesinde, insanlar, lütfen bu dediğime dikkat edin. İnsanlar hadisleri, kendi meşreplerine ve fikri düşüncelerine göre yorumlayarak tercüme ediyorlar. Hazreti Peygamber'i kendi isteklerine göre konuşturuyorlar. Bu çok önemli. Hazreti Peygamber esasında o hadisi başka bir amaç için veya başka bir mesele için söylemiş ama bir kısım insanlar kendi meşreplerine hizmet ettirecek boyuta taşıyorlar hadisleri. Esasında aleyhisselatü vesselamın oradaki maksadı o değil. Bu da ayrı bir dert. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir problemle karşı karşıyayız? O zaman bize düşen şey nedir? Titiz olacaksın kardeşim ya. Başta dediğim gibi beni sinir sinir sinirlendirmeyeceksin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Kur'an'a gösterdiğimiz ihtimam kadar ihtimam evet. göstereceğiz. Bu son derece önemlidir. Bu bize neyi gösteriyor? Ülkemizde esasında aziz kardeşlerim çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Yani farkında değiliz ha. İnsanların zihin dünyası Hz. Peygamber adına ifsad ediliyor ya. Peygamberle insanların bağ kesiliyor. Yani beni Hz. Peygamber aleyhisselama götürecek olan sayı, bizim amel edilebilir durumdaki rivayet sayısı çok fazla. Bizim ihtiyacımız mı var ya? Bizim peygamberimizi sevmeye, Peygamber aleyhisselamın peşinden gitmek için, mevzu asılsız rivayete ihtiyacımız mı var? Yok, yok hocam. Yok, yok tabi ki yok. Dolayısıyla biz aziz kardeşlerim, sevgili seyirciler, Allah ve Resulü olan muhabbetinizi, derinden muhabbetinizi biliyoruz ama, bunun gereğini lütfen en azından şu programı seyrettikten sonra biraz daha gösterelim. Çoluk çocuğumuza, özellikle genç kardeşlerimize bu hassasiyeti de aktaralım. Buna lütfen daha fazla titizlenelim. Evet. Müsaadenizle bir soru sorabilirim. Buyur, mi? müsaade ettim sana. Evet. <gülüyor> Malum konumuz mevzu hadisler. Şimdi mevzu demek Allah Resulüne iftirada bulunmak demek. Biz ne dedik? Allah Resulü'nün iftiradan korumak İslam'ı korumaktır. Biz bu yolda kendimize temel aldıklarımızdan birisi de Peygamber Efendimiz'in hadisidir ki bana yalan haberde bulunan cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Cehennemdeki yerlerini Peygamber Efendimiz garanti ettiği halde bu mevzu e, hadis uyduranlar uyduruyor ama benim asıl sormak istediğim, bunlar yanlış olduğu halde niye hadis diyoruz? Neden mevzu hadis? İsmi neden böyle hocam? Burada bir fikrini fikrini alalım. Güzel bir soru sordu. Ömer ne sordu? Ee, bizler bu uydurma hadisleri mevzu hadis, hadis olarak daha doğrusu niye değerlendiriyoruz diye sordu. Ee, bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Söyle, eksik İki kalma mı? buyur. Yani burada benim şahsi görüşüm e, Hazret, e, Hazreti Peygamber'in söylediği her şeyin bir değerinin olması. Yani O bir şey söylüyorsa mutlaka bir değeri vardır. Yani hadis olmasa bile hani hadis e, uydurma, hadis e, kategorisine e, alınmıştır. Peygamber'in söylemediğine göre niye hadis diyoruz işte? Ama demek istediğim şey yani o, o kadar sıfat, çok değer sıfat veriliyor sıfat. ki. O adamlar hadis diyor. Sen de diyorsun ki bunun sıfatı mevzu hadis. O adamlar hadis diyor. Ulema hadis diyor. Bunun sıfatı ne? Eğer ulema diyorsa sayı hadis. Yani önüne gelen aslında onun sıfatını tanımlıyor. Oğlum soruyu da unuttum. Ne dediğinizi de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi soruyu unutmadım da tabii. Bu soruya cevap verecek var mı? Şöyle güzel iki cümle istiyorum. Oy. Soruyu hangisini sordu? Soruyu ben sordum hocam. Bir daha sor. Çünkü arada kaynadı soru. Hakikaten unuttuk soru. Hocam dedim ki mevzu demek zaten yanlış demek. Biz yanlış olduğu halde neden hadis is, e, isminin önüne getirip de mevzu hadis diyoruz? <gülüyor> neden hadis ya, bu? Ya, Şimdi buna cevap verebilecek var mı? Hadis ne, haber eminiz? demek hocam. Biz e, bir şeyin, bir şeyin peygamberimizin bir haber olduğuna söylüyoruz ve e, bu haber sahihse buna sahih hadis o haber yanlışsa e, mevzu haber yani uydurma bir haberdir. Gerçek değil diyoruz. Aynı oldu zaten. Bu yüksek bilgin Ahmet Yanlış Yakup mı? efendi hazretleri bir şeyler söyledi evet. Estağfurullah hocam. Evet yine Estağfurullah, estağfurullah bizde şey oldu ya böyle. Evet. <gülüyor> şimdi az kardeşlerim. Hadis söz demek. Şimdi hadis söz demek mevzu da Yalan bir yere hocam. konulmuş, uydurulmuş anlamında kullanılıyor. Peki Hz. Peygamber'in sözleri için çok yüce bir ifade kullanıyoruz. Hadis. Bunu niye biz uydurulmuş bir sözün yanında beraber zikrediyoruz? Hocam soru uydurulmuş için de hadis. Soru Şimdi cevabını vermek için mukaddime yapıyorum. Yani hoca olduğumuz belli olsun. Yani, Oğlum, hemen iki kelimeyle söylersek anlaşılmaz. Şimdi sorun şu. Mevzu hadise, uydurulmuş hadise mevzu denmesinin nedeni onu uyduran insanın iddiasına göre bu hadis olduğundan dolayıdır. İslam bilginleri... Yani ben de aynısını dedim. Dedim mi? Tabii. Hiçbir anlamadı öyle dedi. hocam... Anladın mı? Çok iyi hocam. Sizin dediniz. Numara yapma. Abi. Sizin dediniz hocam. Ha, hocam dediniz. rufay değil, <gülüyor> sizi anladık. Hocam onun dediğini... Yok, Allah Allah. Anlayacağız vallahi. Anlayacağız gün, Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi diyeceğim şey şu. Uyduranın iddiasına göre o Hz. Peygamber Aleyhisselam hadisi olduğu için onu tanımlamak için hadis bilginleri ona mevzu hadis demişlerdir ama mevzu ifadesini kullanmak suretiyle onu zaten değersizleştiriyorlar. Evet. Tamam. Sorun cevabı budur. Evet, teşekkür ederim hocam. Peki, evet. şimdi tamam mevzu hadis, mevzu hadisle bu ülkenin en nihayetinde yani Fıkıhta olsun, itikatta olsun bir mayası var. Çok güzel, Yani evet. sadece bunu ümmeti Muhammed'in aslında bir takım değerleri var. Türkiye özelinde konuşacak olursak bir takım maya var. Ve bunlar bizi biz yapan değerler. İslam çatısı altında. Anadamar falan. yani. Böyle ıslahi manalar olsun, mevzu hadis adı altında söylenenler olsun. Bizim bunları engellememiz, bunlardan korunmamız gerekmiyor mu? Yani bu noktadaki çalışmalarımız ana damara, fıkıhtaki, itikattaki ana damarımıza ne kadar müteahillik? Vallahi ben şunu söyleyeyim sana Rufay. Esasında Kur'an ve Sünnet bu ülkede milli birliği sağlayan en temel bizim elimizdeki dayanaklardan bir tanesidir. Niye? Aziz Siyarcı'ya bu ülkemizde Türkiye'mizde fıkhen iki tane büyük mezhep var. Hanefilik, Şafilik. İtikatta da işte maturilik, maturilik ve eşarilik. eşarilik var. Şimdi bunlar bu ülkenin mayası. Hamuru Yani bizim ülke insanını yoğuran, onların dini yaşantılarını, inanışlarını tanzim eden bu damardır. Yani dört tane, fıkhen iki, itikaden iki damardır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunlarla biz kardeşlik duygumuzu, ruhumuzu yoğurduk. Şimdi birileri dışarıdan bize esasında ideolojik nedenlerle biz farkında değiliz. Yani bu din düşüncesinin ihracı siz zannetmeyin bu samimi, Türkiye'deki kardeşlerime ben hizmet edeyim, onlar daha iyi bilgilensinler. Hayır. Bu akımların hepsinin arkasında bir güç var. Hepsi bunların ideolojiktir. Dolayısıyla bu ideolojik dışarıdan gelen akımlar ne yapıyorlar? Bizim şafiiliğimizi, bizim Hanefi'liğimizi, Matur-i Dirliğimizi, Şafi'liğimizi, Eşerliğimizi ifsat ediyorlar. Dolayısıyla bu yapılan iş esasında bu ülke insanı bir arada, bak ben Şafi, bu Şafi ile aramızdan su sızmaz Şimdi ne yapıyor? Bu mevzu rivayetleri bir geldiği zaman, bunlar bizim aramıza girdiği zaman, bir takım yanlış şeyler sokuşturulduğu zaman bizim o ana damarımız zayıflatılıyor, kopartılıyor. Dolayısıyla yapılan iş esasında Eyüp, bu ülkenin, bu ülkenin milli birliğine ve kardeşlik duygusuna da bir ihanettir, düşmanlıktır. Bunun da farkında olmamız lazım. Ben o yüzden bakın size bir parantez açayım. Aziz kardeşlerim, Türkiye'de insanları bir arada tutan, Onları kardeş yapan en temel kurumlardan bir tanesi, birincisidir diyeceğim de hadi sizin hatırınıza bir tanesidir diyorum. Diyanettir. Niye? Çünkü Diyanet camiye girdiğiniz zaman az kardeşlerim şemsiye kurum olarak bizim ülkemizdeki bütün insanları aynı yerde bir araya getirip kardeş yapar. Dolayısıyla bakın dini inanış olmayan vatandaşlarımızın bile şunu görmesi lazım. Diyanet o kadar büyük bir hizmet yapıyor ki bizim ülkemizde. Din kardeşliği çerçevesinde insanları kardeş yapıyor, birbiriyle kaynaştırıyor. İnsanların bir araya geldiği yegane yerdir neredeyse Kesinlikle. camiler. Bizde şu yok mesela, şu mezhepten olmayan şu camiye girmez yok. Herkes herkes geliyor. Aynı Sen gibi. şimdi camiye girdiğin zaman sağında, solunda, önünde, arkanda kim var diye düşünüyor musun? Hayır. Ben şu şafiyle yan yan namaza duruyorum. Hiç problem yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bu nereden ama kaynaklanıyor? Bu Diyanetimizin esasında ülkemizde icra etmiş olduğu büyük görevden kaynaklanıyor. Dolayısıyla başa dönecek olursak siz mevzuyu bağlam kaçırdınız ama ben kaçırmadım. Şafi'lik, Hanefi'lik, dilik, Eşrailik hocam bu ülkenin kardeşini yoğuran bizim değerlerimizdir. Biz bunları hocam kolayca önümüze hazır lop bulmadık. Bu millet bunları tarih boyunca yüzlerce yıldır yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor. Bu bizi biz yapmış. Dolayısıyla bunu darmadağın edecek, arasına fitne sokacak olan akımlara karşı bizim biraz daha dikkatli olmamız hem dini hem milli görevimizdir. Buna karşı hassasiyet göstermemiz, yap etmektedir. Bir şafimiz daha var. O da Esver. Bugün iki şafimiz. Hakkari. Aynı bir şafi olarak bir sorun var. Zor. Şafiilikte de milli değil de hani bu Türkiye'deki hareketler, hani fikri hareketlerin falan çok rahat davrandığını, hareket ettiğini görüyoruz da ben merak ettiğim diğer İslami ülkelerde bu nasıl? Hani aynı Kire şekilde yani. rahatça davranabiliyorlar mı? Vallahi An ben merak ediyorum. Esver şunu söyleyeyim. Ben Hakkari'ye çok gittim ha. Bir göremedi, Yılda denk gelemedik. Denk, <gülüyor> denk <gülüyor> Hakkari, Ben sana Hakkari ile ilgili bilmediğin bir şey söyleyeceğim. Sen Hakkari'de pirinç yetiştirildiğini biliyor musun? Evet hocam dedelerimiz bayağı yetiştirmiştir. Siz biliyor muydunuz? <gülüyor> Yok Hakkari denince insanlar mesela hani dağlık bölgedir ya siz evet. burası. Ama dedelerimiz <gülüyor> hocam dedelerimiz <gülüyor> çok güzel pirinç yetiştirirdim biliyorum yani. hocam orada var mı orada su var mı orada Buday. bak bak su var mı diyor hangi Zap, büyük nehir su var zapsuyu hocam Eyüp bir de Batmanlı ya bunu hani herkes sorsun <gülüyor> Eyüp sormasın yani İstanbul'da ben bildim hocam doğrudur demek bak, bak bak İstanbul'da bak şimdi evet <gülüyor> hemen şey aradan çekin arkadaşlar bakın ben size şunu söyleyeyim bu araz cümle tabi sonra cevap veririz Eyvallah hocam kirazı hocam cevizi yedik akare balı bal, bal hocam yedik Hocam bir balı var, yemin ediyorum. Akkarililer artık bu programı seyredikten sonra hepinize birer teneke gönderirler. Evet, <gülüyor> Şimdi geçiyorum. Esfert de getirecekti hocam evet. size, ne oldu o? Size bir bal getirecekti Esfert, ne oldu o? O da zihin dünyamda da tamamen bozmayayım şimdi. Soruna cevap veriyorum. Sen dedin ki, bir daha sonra da seyircilerinizi evet, unutmuş olabilir. Bu fikri hareketlerin Türkiye'de rahatça davranabildiğini görüyoruz. Bunun diğer İslam ülkelerinde nasıl olduğunu merak ediyorum ben. Öyle bir şey yok İslam ülkelerinde. Şimdi bizi seyreden sevgili seyircilerimiz, şöyle diyebilirsiniz, ya adam gelsin kendi dini düşüncesini rahat bir şekilde anlatsın, propagandasını yapsın, sitesini kursun, yayın evini kursun, şunu ya, televizyonunu açsın, şunu bunu yapsın. Bizim insanımız aç olduğu için hocam dini noktada, din adına kendisine bir şey anlatıldığı zaman bizim insanımız hemen ona koşar. Böyledir bizim insanımızın hassasiyeti zirvede olduğu için. Ama şu var, sen onu bir kere temelini doğru bir şekilde atmadığın zaman, o dışarıdan gelen o şey boşluğu dolduruyor. Ve biz bu ülkemizde din adına ne yanlışların yapıldığını bir dönemde insan öldürme de dahil bunların hepsini görmüş olan bir insanız biz. Hepimiz sizler de hatırlarsınız. Var mıydı o anda dünyada bilmiyorum. Yani en azından ben vardım sizin adınıza. Dolayısıyla diğer İslam ülkelerine baktığımız zaman az kardeşlerim böyle bir bolluk yok. Sen Arabistan'a gideceksin, Suudi Arabistan'a orada diyelim ki bir yayinevi açacaksın, bir dernek kuracaksın, orada başlayacaksın. Kendi inanışı neyse yani orada anlatmaya çalışacağım. Böyle bir imkan gidin İran'a böyle bir fırsat bulamazsınız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ama bu bir açıdan bizim ülkemizin de güzelliğini gösteriyor. Yani bu insanların gelip bunu yapabilmesi bu neyi gösteriyor? Bizim ülkemizin özgüvenli gösteriyor. Bak bunu unutma Esvert. Bu bizim ülkemizin özgüvenli gösterir Ama bunu da belli bir sınırda mutlaka tutmak gerekiyor. Çünkü bunların hepsi ideolojik olduğu için ülkenin az önce ifade etmeye çalıştım. Birliğine, dirliğine, din kardeşliğine mutlaka yeni bir bölünmeye sebebiyet verecek bir etki bırakabiliyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Biz 1443'teyiz Hicri olarak. Yani Türklerin ve diğer bütün ülkede kimler varsa bunların hepsini bu zamana kadar Müslüman olarak taşıdı bu din. Bu anlayış, bu kavrayış. Bunun bu şekilde devam etmesi gerekir. Dolayısıyla... Biz arkadaşlar diğer İslam ülkelerinde olmayan şeyi kahramanlık yapıp da bizim ülkemizde herkese kapıyı açacağız. Yeryüzünde İslam adına hareket ettiğini söyleyen herkese meydan açacağız. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Yani bunu sakın aziz kardeşlerim değerli seyirciler bunu din hürriyeti olarak düşünmeyin. Şunu bilin. Bunların hepsi hemen hemen en azından bir kısmını diyelim hariç tutalım. Ama büyük çoğunluğun hepsini bunların uluslararası organizasyon olduğunu hepiniz bilin. Dolayısıyla meseleye çok safiyene bakmak kanaatimce yerinde değil. Biz önce kendi ülkemizi, kendi vatanımızı düşünmek zorundayız. Tamam mı? Akkari, evet. Ben de İyi bir sorumlardım hocam. Buyur. Şimdi mesela hocam Rufa'yı bizim çok değer verdiğimiz bir hoca efendi diyelim. Biz o ne derse inanıyoruz. Hoca efendi tipi de var, evet. <gülüyor> evet hocam. <Evet. gülüyor> kendisi diyelim ki... asıl hoca kendisi. Hem ilahiyat mezunu, hem hafız... Kendisine yakıştırmıyor işte böyle bir çare adamlara. Şimdi vereceğim, efendim, adamlara. vereceğim öyle ya, anlayınca Hı. neden seni örnek verdiğimi anlayacaksın. Söyle bakalım. <gülüyor> Kendimi söylemediğimi. Şimdi Rufa'yı hocam hadisçi değil ama bir kelamcı. Ama evet. biz ne derse inanıyoruz. Şimdi Rufa'yı daha doğrusu Hoca Efendimiz bir kitap yazıyor ve kitabına bir rivayeti alıyor. Ve biz Rufa'yı çok güvendiğimiz için bunu aramızda hepimiz yayıyoruz. İşte şöyle bir hadis varmış, şöyle bir rivayet varmış. böyle <gülüyor> taqilûn. Sonra... Sonra bir de sonradan bir öğreniyoruz ki hocam bu rivayet gerçek değilmiş. Biz kaynağını araştırmadan gözünden kaçmış Rufay Hoca Efendi'nin kitabını eklemiş ve biz de bunu bu sahih olmayan rivayetin yayılmasına vesile olmuşuz. Şimdi bu sahih olmayan yani mevzu hadislerinde yayılmasının büyük bir çoğunda sebebi bu değil midir hocam? Esasında soru senin üzerinden gitti ama çok orijinal bir şey sordu. Öyle hocam ama evet. ben yine ona söylerim yani. yani kendi üzerinde değil ben de bu duruma düşüyorsam. Hiç akletmez miyiz? Yani Tabii, evet. hiç takip etmez miyiz? Sen hiç takip etmiyor musun? Yani bu adam öyle hiçbir şey der mi? Evet. Ama sorun güzel bir soru. Şöyle ki değerli kardeşim, zamanımızda bu ülkemiz için konuşuyorum az seyirciler, zamanımızda ülkemizde mevzu dediğimiz rivayetlerin yayılmasında bir kısım kitapları olan ve sosyal mecra'yı çok kullanan hocalarımızına çok etkisi var. Çünkü bu hocalarımızın şöyle bir eksikliği var. İyi niyetli olduklarını düşünüyorum ben. Yani niyetlerinden asla şüphe etmiyorum ama şöyle bir eksikleri var. Bu hocalarımızda metodoloji sorunu var, eksikliği var. Ya bir hadisi değerlendirmek için, almak için neler gereklidir, nereye bakmak gerekir, ravileri kimdir, bunlar doğru güvenleri insanlar mıdır, hadis bilgiler bu rivayette ilgili neler demişlerdir, bunlara bakmıyor bu insanlarımız. Yaptıkları şey şu, kütüphanelerindeki Arapça olarak var olan kitaplardan bir tanesini alıyorlar. Onun müellifi de çok diyelim ki muhteber bizim sevdiğimiz bir insan. Hepimiz seviyoruz. Onun kitabını açıyor. Orada rastlamış olduğu hadisiye geçen sözü tercüme ederek kendisini seyreden dinleyen insanlara bunu sunuyor. Onu seyreden dinleyen insanlar da hocamız, mübarek bir insan. Güzel bir insan hizmet etmek istiyor diyerek onun o naklini sanki gerçekten Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadisiymiş gibi alıyorlar. Halbuki buradaki eksiklik bizler için Ocamız içinde esasında eksiklik şudur: şahısları ve kitapları kutsallaştırmalarıdır. Evet. Allah'ın kitabı dışında kutsal bir metin yoktur. Allah'ın kitabı dışında kutsal bir metin yoktur. Dolayısıyla bir insana biz ne kadar çok seversek severim, bu onun kitabında yazmış olduğu her bir şeyin doğru olduğu, mutlak hakikat olduğu anlamına gelmez. Bize düşen şey nedir? Süzgeçten geçirmektir. Dolayısıyla bu hocalarımızın, maalesef ülkemiz için söylüyorum, okumuş oldukları Arapça kitaplardaki her ibareyi hakikat zannederek kendi izleyicilerine ve Türkiye insanlığına aktarmaları hakikaten büyük zarar vermektedir. O hocalarımızdan istirham ediyoruz. Lütfen Hz. Peygamber aleyhisselam adına bir şey aktaracağınız zaman onun sıhhatini lütfen teyit edin. Bu kadar bu zamana kadar gelmiş geçmiş binlerce hadis bilgini var. O insanların emeklerine saygı gösterin ya. Bakın o insanlar bu rivayetlerle ilgili ne demişler? Mevzu kitaplarda geçiyor mu veya o rivayetlerle ilgili başka neler demiş? Bunları gözümüzü kaparak, kapatarak tam hoşumuza gitti diye tam aradığım bulduğum şey diye onun üzerine atlayıp Hz. Peygamber aleyhisselamı kendimizi alet ettirmek hakikaten vebali bir şeydir. Yani burada sakın şunu demesin arkadaşlarımız ya ben ne kadar güzel bir söz aktarıyorum Hz. Peygamber'in sözü. Ama Hz. Peygamber'e ait değilse onun vebalini nasıl ödeyeceksin? Seni sevden insanları böyle ifsad ederek, onlara yanlış bilgi vererek nasıl kendini ahirette kurtaracaksın? Biz Kur'an'ı koruduğumuz gibi az önce dedim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i de korumak durumundayız. Buna dikkat etmesi lazım kardeşlerimizin, evet. Hocam ben de bir soru soracağım. Buyur, sen de eksik kalma. He. Hocam şimdi insanlarımızın bir kısmı akademisyenlerin hadis alanında konuştuklarına, yazdıklarına, çizdiklerine itibar etmiyorlar. Ama kendi hocaların yazdıklarına, hadis alanda konuştuklarına itibar ediyorlar. Buna neden olan sebepler nelerdir? Ama bu soruda bir haklılık payı yok mu sence? Yani mesela diyelim ki ilahiyat fakültelerindeki hocalarımız veya işte ne bileyim dini ilimlerde müteahsiz uzman olmuş olan hocalarla ilgili vatandaşlarımız bazen ne yapıyorlar? Çeşitli sıkıntılar dile getiriyorlar. Şimdi burada esasında temeldeki sorun şudur. Yani biz hep başkalarını karşı kitleyi suçlamak yerine biraz da kendimize bakmamız lazım. Yani bizim vatandaşımız sürekli söylüyorum ben. Din aslında hassasiyeti var. Peki niye mesela o bahsettiğin sorudaki insanlarla ilgili olumsuz bir algı var insanlarda? Durup olumsuz bir dururken... seller olduğu için. Heh, şimdi burada Ümmet şuuruna sahip olan insanların, bence şuna dikkat etmesi lazım, ümmet şuuruna sahip olan insanın Benim ekranlarda, sosyal medyada din adına konuştuğum şeyler bu dine hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Bunu tartacaksın hocam ya. Yani senin bir kitapta yazman gereken meseleyi, en alt düzeyde dini bilgiye sahip olmayan insanların karşısında ekranda geçiyorsun, tartışıyorsun. O insanların altyapısı yok, zayıf, sadece samimi bir inanışlar var. Sen o insanların zihin dünyalarını ifsat ediyorsun. Duymamaları yani hazır olmadıkları bilgileri onlara söylüyorsun. Yani sen temel atmadan birinci kat yapabiliyor musun inşaatta ya? Bu var mı? Bu mümkün mü? Usul dediğimiz, metodoloji dediğimiz bir şey var. Önce o bilgiyi vereceksin. Şimdi dolayısıyla o problem biraz da kendimiz hani iğneyi karşıya çuvaldızı tersi miydi? İğneyi kendine çuvaldızı karşıya. İlk önce bir kendi canını biraz yak. Dolayısıyla biraz da burada kendimizi suçlamamızda bence ihtiyaç var. Yani bütün mesela bu sorunlar biraz ilahiyet camiasının kendisinden de kaynaklanıyor. Ben şunu demiyorum Az kardeşim bak. Yani bu mesele konuşmasın, tartışmasın demiyorum. Likulli kavlin makam ve likulli ormanın çakal. Yani her şeyin konuşulacağı, yazılacağı yerler var. Kellimin nâs hâlâya Dolayısıyla kaldırabilecek olan, büyük bilgin konuştu, kaldırabilecek <gülüyor> olan insanlara uygun bir şekilde bunları yeri geldiği zaman yazacağın yerde yaz, yaz. Hatta ben seni teşvik ederim hocam, çünkü fikir tartışması olmayan yerden bir şey çıkmaz, tamam mı? Böyle hep taklit ettiği zaman insanlar birbirlerine, kendi kafalarını dumuru uğrattıkları zaman, dondurdukları zaman oradan bir şey yenilik çıkmaz. Tartışma olması lazım, ben bir programda demiştim, siz unutmuştunuz program bittikten sonra, fıkıh kitaplarına bakın demiştim, bunların tamamen tartışma kitapları olduğunu görürsünüz. Şöyle yok, mesela bir hidayi örnek vereyim, kusura bakma Şafii. Aç bir hiday orada i̇mam Azam, Ebu Hanife şunu dedi, Ebu Yusuf, Züfer, i̇mam Muhammed de önlerini böyle eğdiler. O oh, hocamız ne güzel buyurdu. Böyle bir şey göremezsin kitapta. Yeri geldiği zaman, ''Hilâfen li Ebu Yusuf, hilâfen Muhammed, hilâfen li Züfer, <gülüyor> hilâfen der. Yani hocalarına, öğrencilerinin katılmadığını bizim kitaplarımızda görebilirsin. Ama kitabı bitirdiğin zaman i̇mam Azam yine i̇mam Azam'dır. i̇mam şafi Şafii yine i̇mam şafidir Şafii'dir kitabın sonunda. Onların büyüklükleriyle ilgili zihin dünyanın en küçük bir şey oluşmaz. Ama o tartışmayı kendi yerinde, meclisinde yapacaksın. Hidaye şimdi sen bir fıkıh kitabı uzmanlar için yazılmış, onu bizim insanlarımıza altyapısı olmayan insanlar okusan, iki sayfa okuduğu zaman kitabı kaldırır atar, okumaz yani. Dolayısıyla biraz da sorun çerçevesinde onu demek istiyorum. Yani insanlar mesela niye böyle itimatsızlık belirtiyorlar, bizimle ilgili şüphe, tohumları var zihin dünyalarında. Biraz da kendimize bakmamız gerekir düşüncesindeyim. Evet. Ümmet şuurunu kuşanmış olan hocalarımızdan ben istirham ediyorum ya. Hocam vatandaşımızın kaldıramayacağı meseleleri onların huzurunda tartışmayın ya. Hadisiyle ilgili, Kur'an'la ilgili bunların mecraları farklıdır. Tartış ama yerinde tartış. Hocam onların da engellisi evet. şu olabilir mi acaba? Hani en başta da söyledik ya bir takım farklı ideolojiler ve bunların yaptırımları var. Hani sizin yaptığınız teşbihe bir teşbihle söyleyeyim. Bir e, zemin katı atmadan birinci katı çıkmak. Diğer tarafta zemin kattan itibaren e, dinamitleri döşeyerek geliyor. Tam bire döşeyecekken tekabül ediyoruz. Yani bu durumda ya, tamam halk önünde yapmak kesinlikle tasvip edilebilir. Ama adamlar alenen halk önünde yapıyorken mecburen içinde kalma durumu söz konusu olmuyor bu. Hocam işimiz zor ya. İşimiz zor işte işimiz zor. hakikaten zor. Ben insanımızdan şunu istiyorum. Özellikle bizi seyreden hoca... Arkadaşlardan istirham ediyorum yani yapıp ettiğiniz ettiğini, söylediğiniz şey bu ülkeye hizmet ediyor mu? Bak buna çok dikkat etmek lazım ben fakültede aziz seyirciler Ben de eleştirel bir insanım kitaplarıma bakıldığı zaman bu görülebilir ama dersen çıkarken hep şunu hesap ederek çıkarım dersen Ben bu dersi bitirdikten sonra bu öğrenci arkadaşlarımızın İslam'a Kur'an'a Hz. Muhammed Aleyhisselam'a olan bağlı arttı mı eksildi mi? Bunun hesabını yapmamız lazım. Yani bunun hesabını yapmazsak hakikaten hem bu sorunlarla karşı karşıya kalırız hem de zamanımızda insanların özellikle genç kuşağın dini duyarlılıkları zayıfladı. Bütün dünyada böyle sadece bizde değil. Dolayısıyla biz de biraz buna katkı sağlamış oluruz. Şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İnsanlar bu arkadaşların konuşmalarını, televizyonlardaki tartışmaları seyrettikleri zaman şu algıya ulaşıyorlar. Demek ki bu dinde doğru olan, herkesin ittifak ettiği bir şey yok. Bu dindeki her şey tartışmalı. Yapsan da olur, yapmasan da olur. İnsanlarda bu algı oluşuyor. O zaman bizim kendimize bir Müslüman olarak, bir mümin olarak sormamız gerekir. Ben bu dine hizmet mi ediyorum, istemesem de düşmanlık mı ediyorum? Bunun hesabını yaparsan insan kendisine çeki düzen verir. Evet. Hocam Buyur. ben de bir soru sorayım eksik kalmayayım. Hocam e, dersimizde yer yer zaten evet. değindik hadis uydurma faaliyetlerinin geçmişten günümüze İslam dünyasını kanayan yarası olduğunu evet. ifade ettik. Şimdi bu hadis uydurma faaliyetlerinin ana çıkış noktasında ne var? Yani insanları geçmişten günümüze hadis uydurma e, uydurma faaliyetlerine teşvik eden demek rağbet ettiklerini hani gördüğümüze. Bu ana çıkış noktasında ne var? Onu sormak istiyorum ben aslında. Yani bu Hiç hadisten galiba. korkmuyorlar mı hocam? Cehennemdeki yerlerini hazırlasın dedikleri hadisten korkmuyor mu da korkmuyorlar mı da mevzu hadis uyduruyor. Değil mi ya arkadaşlar değerli seyirciler? Ne kadar ilginç bir şey hatırlattı Safa Efendi Hazretleri. Yani Hz. Peygamber A.S. buyuruyor ki benim adıma yalan uyduran cehenneme postu sersin kaba tercüme. Postu sersin diyor. Ya adam geliyor yine Hz. Peygamber adına hadis uyduruyor. Yani kötü niyetli olanları saymıyorum. Yani hem Müslümanım diyor, hem Kur'an, Hazreti Peygamber aşığıyım diyor. Öteki taraftan ya uyduruyor ya da uydurulmuşum millete yaymak suretiyle aracılık ediyor. O zaman burada sormamız gereken şey şu. Bu nasıl bir peygamber İslam sevgisi? Veya Hazreti Peygamber Aleyhisselam Safa. Ya bu korku saldı bu hadis adamın yüreğinde veya kadının yüreğinde hiç etki bırakmıyor ya, nüfuz etmiyor ya? İnsan bunu düşünüyor. Ama şüphesiz şundan kaynaklı. İnsanların aziz kardeşim, insanların Ömer, insanların zaafları bazen bu dini hassasiyetlerin önüne geçebiliyor. Bu esasında din istismarıdır biliyor musun? Ya yani din istismarı, dini hani çeşitli açılardan kendine hizmet ettiriyorsun ya ve öyle zannediyorsun. Hazreti Peygamber aleyhisselam haşa aziz seyirciler haşa Hazreti Peygamber kendine hizmet ettiriyorsun. Bu odur. Bir Müslüman bunu yapabilir mi ya? Ama yapmışlar ama yapmaktadırlar ama yapacaklar. Bu böyle yani insan fıtratı değişmiyor. Çünkü insanlar zafiyetleri var. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Bu olguyu, bu gerçeği cevap vereceğim sonra. Bu olguyu, bu gerçeği unutmadan biraz biz kendimiz hassas olalım. Ya bütün derdimiz size burada anlatmaya çalışmış olduğum şey budur. Titiz olalım Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadislerine karşı. Niye uyduruyor? Ya adam şimdi bir meşrebe, bir e, gruba, bir fraksiyona üye bakıyor ki fazla İnsan gelmiyor onların bulunmuş olduğu yere. Biraz insanları teşvik etmek için ne yapıyor? Kendi çizgilerini öne çıkaran, onu destekleyen rivayetler uyduruyor. İnsanlar gelsin de onlar gibi olsun diye. Mesela diyelim ki kendilerine has ritüelleri var. Yapmış oldukları diyelim ki bir takım nafile uygulamalar var. Ne yapıyor? Onunla ilgili peygamberi konuşturuyor. Konuşmadı halde. İnsanlar da diyor ki ha şunlara bak ya. Onlar peygamberimizin buyruğunu yerine getiriyorlar. Hz. Peygamber işte şu kadar şunu yaparsan, cennette sana şu var, adamlar cennetin yolunu yaralamışlar. Karşıdan bakan öyle düşünüyor. O da ne yapıyor? Senin yanına geliyor bu sefer. Ne yapmış oluyor? İnsan bunu, Hz. Peygamber aleyhisselam'ı kendisine alet etmiş oluyor. Olan şeyin budur, evet. Yani bu konuda böyle hani hem Peygamber Efendimiz'i kendisine alet etme noktasında uydurma hadisler var. Ee, bu noktada en başta sizin bahsettiğiniz bir mesele vardı. Hani internet sitelerinde e, bazı sözler yazılıyor işte hadisler, uydurmalar evet. var. Ama bazen de biz denk geliyoruz güzel söz yazmışlar ama altında işte e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı yazıyor. Hani hadis-i şerif diye veyahut da bu çok güzel bir söz diye adam altına onu yazmış oluyor. Bu hadis değil diyoruz uyarıyoruz. Fakat tam tersi ya işte bu güzel bir söz neden bunun e, yayılmasına engel oluyorsun diye tepkiler dağıtıyor. Bir de bu var ha. Doğru yola yanlış yola gidilir mi hocam? Mevlana'nın sözü hadis-i şerif diye altına yapıştırıp... Evet, hocam. Ya bir de hakikaten bu var. Mevlana'nın sözü olduğu he? bile meçhul. O, evet. Yani. <gülüyor> ya ben... Bir de hocam Hz. Ali demiştiniz zaten. Ben buna şahit oldum. Belli bir dönem Mevlana'nın sözü olarak dolaştı evet. internet sitelerinde. Sonradan... Hz. Ali'ye dönüyor. ...Arabi ya. Hazretlerinin sözü olarak dolaştı. Bakalım herhalde ilerleyen zamanlarda hadis ya, olarak bir varyant biz, kazanacak. Bizim derdimiz şu az kardeşlerim. Biz sözün güzelliğiyle uğraşmıyoruz ki. Yani hadis ilmi çerçevesinde söylüyorum az seyirciler. Edebiyat biz, yapmıyoruz ya. Yani. Biz edebiyatını yapmıyoruz. Biz şunu yapıyoruz. Bu söz benim başımın tacı ve vesselam'a ait mi? Değil, değil mi? İlmi. Kardeşim sen o sözün güzel olduğunu kabul ettikten sonra onu insanlara anlatmak için illa benim peygamberimi ona alet etmem mi gerekiyor ya? Desen ki şöyle güzel bir sözle şu şekilde geçiyor. Bunu desen ne olur? Ama maksat? Peygamber Aleyhisselam'da şöyle güzel bir söz aktardı. Milleti ifsad ediyorsun. Yani bu zamanda hakikaten iyi bir şey hatırlattın. Bu zamandaki bizim ülkemizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. İnsana diyorsun kardeşim bu aradım taradım. Bütün hadis kitapların mecmuası elimizde. Mevzu hadis kitapları da elimizde. Arıyorsun tarıyorsun adamın söylemiş olduğu şeyi orada bulamıyoruz. Yok orada. Nasıl da uydurdun bunu? Yeni uydurmuş oluyor. Yani baş etmek de mümkün değil. Yani adam şu anda uydurup internete internette bir şey yüklese ben o nereden bulacağım? 2021. Bulamıyoruz. 2021'in mevzu rivayetlerinden dediğin gibi. Şimdi adama diyorsun işte bu kardeşim değil hadis. Ya sen de işte iyiliklere karşı şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Kardeşim bizim derdimiz Kur'an'ı savunduğumuz gibi Hz. Peygamber, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı savunmaktır ya. Bizim derdimiz budur. Sana düşen de esasında budur. Bak bak. Sana düşer de budur. Kusura bakmayın ama terbiyesizliğin alemi yok. yok. Peygamber'e selam alet etmeyeceğiz kendimize. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü'ne ne buyurdu? Ne buyurdu? Siz buyurdunuz, sizden rivayetle söyleyeyim. E, hikmet müminin gittik malıdır. Evet. Bu düsturu insanlara öğrettikten sonra hikmetli bir sözü aktarmak o insanlar için zaten baş göz üstüne edilebilecek bir durum. Evet. Niye uydurdular diye sormuştun ya Mehmet. Evet. Şimdi mesela en büyük sıkıntı ne zaman başladı biliyor musun? Bu İslam büyük coğrafyalar genişlemeye başlayınca fetihlerle beraber fetihlerle birlikte özellikle de Aziz kardeşim Emevi İran kardeşim. coğrafyası ya Hazreti İran Olur. coğrafyası bizi mahvetti uydurma merkez o coğrafyadır yani Afganistan Pakistan tarafında içerisine almak suretiyle söylüyorum Buralar tabi kadim kültür coğrafyalar bildiğiniz gibi. Ve buralar maalesef İslam'ı kabul ettikten sonra bu insanlar eski kültürlerini, bilgilerini, birikimlerini unutmadılar. Bunlar güzel sözleri bizim aramıza kattılar ve bunların bir kısmı da maalesef hadis olarak bizim önümüze geldi. Ama esas sıkıntı bu coğrafyalarda yaşayan ve bizim zındık diye nitelediğimiz insanlar. Bunlar şimdi yenilgilerini, yenilgilerini, hadisleri bozma, ifsad etmek suretiyle bizden çıkarmaya çalıştılar. Madem siz bizi yendiniz, biz de sizin dininizi bozarız boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Olan biten budur. Hocam bu itibar zedeleme, hadislerin itibarını zedeleme e, olgusunun arka planda da şöhret ve e, o da var. makam mevki o da kazanma. Var. Tabii tabi. Bazı insanlar işte idarecilere yalakalık yapmak için bakıyor ki onların sevdiği bazı şeyler var veya bakıyor ki şehirdeki zengin esnaftan biri bir ticaretle meşgul Tamam patlıcan yapıyor. Teşvül kafada geçiyor, yani başka üretiyor. her derde devadır. Veya kendisi onu üretiyor, tamam Elde kaldı, bu sefer bakıyor ki millet almıyor bizim patlıcanı veya başka şeyi. Hazreti Peygamber aleyhisselam, Müslüman bunu yapan, Ha sonuçta. Bunu yapan Müslüman, Hazreti Peygamber aleyhisselam kendisine alet ediyor. Bu bize bakın, baştan beri vurgulamaya çalışmış olduğum şey, bunu eskiden yapan insanlar var idiyse bu zamanda da vardır. Bize düşen şey hassas olmak, titiz olmak ya yani bütün istemiş olduğumuz şey budur aziz kardeşlerim. Özellikle bu kısaların anlatıldığı kitaplara karşı titiz ve e, hassas olmamız lazım. Bu Beni İsrail'den filozofların sözlerinden vesaire sözlerin çokça bulunmuş olduğu kitaplardaki anlatılanlara az Peygamber Aleyhisselam'a isnat edilen sözlere karşı çok daha fazla titiz hassas olmamız lazım. Özellikle böyle kısa kitaplar var. Türkçede çok fazla yani Osmanlı döneminde yazılmış, başka dönemlerde yazılmış kısa kitaplar var. Bunlarda mesela Hz. Peygamber'e isnat edilen ama bizim sahih kaynaklarda bulamadığımız hikayeler var. Bunlar hoş olabilir, gönlü okşayabilir. Ama bunları aktarırken kesinlikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz adını zikretmeyeceğiz. Titiz olacağız. Şimdi bu insanlara soruyorsun, sen birini demişti, aktarıyorsun diyor ki ben Allah'ın dinine hizmet ediyorum diyor. Yani ben insanlara dini sevdiriyorum. Ya sen... Bu şekilde Hz. Peygamber aleyhisselam'ı adına hadis uydurmak suretiyle dine hizmet değil, dini ifsad etmiş oluyorsun. Bizim buna ihtiyacımız yok ya ben bunu söylüyorum. Eğer bakın aziz kardeşlerim bakın bir şey diyeceğim size. Eğer bizim buna ihtiyacımız varsa bu din Allah'ın dini olmaktan çıkar biliyor musunuz? Düşünebiliyor musun? 1443'teyiz. 1443 yıl geçmiş. Sen hala İslam'ı insanlara anlatmak için peygamber adına hadis uydurmaya muhtaçsın. Böyle kitaptan insanlar, da farkımız Allah var. Allah'ın dinini inkar etmiş gibi oluyorlar, niyetleri olmasa bile, eksiklik bulmuş oluyorlar, Allah'ın dininde eksiklik var mı ya? Yok olamaz. Haşa. Sen mevzu hadisi naklederek, uydurarak hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorsun? O zaman demek ki bu dinde bir eksiklik var haşa. Yani insanlar bakın iyi niyetli olabilir bir kısmı, hani samimi olarak bu işi yaptıklarını farz edelim. Hakikaten yaptıkları işin nereye vardığından haberleri yok. Sanki ellerindeki sağlam sayı malzeme onlara yetmiyormuş gibi. Ama hamdolsun olsun. Bakın, geçmiş dönemlerde büyük İslam bilginler bu hususta ellerinde gelen gayreti göstermişler. İbn Arrak diye biri var. Az önce biriniz ismini dedi kitabının Tenzi Şeria diye bir kitabı var. Demedim mi? Evet. Demiş olan. Mesela hocam. bu zatın kitabında hadis uydurmuş olduğu tespit edilen 1790 tane insan ismi zikrediyor. Bak, Uyduran bak, kişileri. Tabii. 1790 kişi diyor ki bunlardan hadis geldiği zaman bunlara dikkat edeceksin. Yani geçmiş ulema, aziz kardeşlerim, sevgili seyirciler, geçmiş ulema üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş. Yani ellerinden gelen gayreti ortaya koymuşlar. Biz de bakın sizi bilinçlendirme, kendimizle bilinçlendirmek amacıyla bunları dile getiriyoruz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim ya. Geçmiş ulema bu dinin sağlıklı bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'den bize gelmesi için, hocam yükün altına girmişler. Yükün altına girmişler, biz de yükün altına girelim. O yüzden titiz ve hassas olalım. İstirham ediyoruz. Evet, bizim kaptan Fahrettin Bey sürenin e, bittiğini ifade ediyor. Şöyle bir iki bir şey deyip inşallah bitirme gayret edelim. Aziz kardeşlerim, şunu unutmayalım: Kur'anı bizlere şerh eden, açıklayan Aziz Peygamber Aleyhisselamdır. Biz Aziz Peygamber adına uydurulan bu rivayetleri kullandığımız zaman, bunların kapısını açtığımız zaman esasında Kur'an'ın tefsirini de bozmuş oluyoruz. Arkadaşlar lütfen bu hususa dikkat edin. Yani bizim yaptığımız bu şey Kur'an'a zarar veriyor bir açıdan. Farkında değiliz. Hz. Peygamber aleyhisselam, لِتُبَيْنَ الْنَاسِ manuz ile اِلَيْهِمْ Hz. Peygamber aleyhisselama ne var? Ne görev vermiş? Açıklama görevi vermiş. Sen Hz. Peygamber aleyhisselama verilmiş olan açıklama görevin içerisine bir şeyler sokuşturuyorsun. Kur'an'ı yanlış bir şekilde tefsir ediyorsun. Dolayısıyla esasında Kur'an'a da hainlik etmiş oluyorsun. Dikkat edelim inşallah bundan sonra sevgili seyirciler sizlere istirham ediyorum, uyarıyorum. Allah bizlere azze Peygamber aleyhisselam bir lütuf olarak bizlere göndermiştir. Hakikaten bizim için bir ihsandır bu. E bize düşen şey de bu ihsanı, bu lütfun kıymetini bilmektir. İnşallah bu usta, hassas olan, titizlik gösteren kullardan oluruz. Peygamber aleyhisselamın hakkını, hukukunu bakın sözleri, fiilleri bütün bağlamlarıyla koruyan, çabalayan in insanlardan inşallah oluruz. Rabbim bizi bu uğurda muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.